Bir gece daha oluyor. Susuzluk bir işkence halini alıyor. Suya kavuşma arzusu, artık düzenli bir düşünce silsilesi takip edemeyen zihnimde hakim tek düşünce. Yine de şafak sökerken yola koyuluyorum. Bir sabah, bir öğlen ve bir ikindi daha. Kum tepeleri. Sonra yine kum tepeleri. Sonu gelmeyecek hiç. Belki de son bu işte. Bütün yolların sonu, bütün aradıklarımın, bütün bulduklarımın. Aralarında artık bir garip olmayacağım insanlara katılmanın sonu. Allah'ım, diye dua ediyorum. Sonum böyle olmasın. Öğleden sonra daha geniş bir görüş ufku sağlamak umuduyla yüksek bir tepeye tırmanıyorum. Doğuda beklenmedik koyu bir nokta seçtiğim zaman, sevincimden bağırabilirdim. Ama bunu yapacak gücüm yok. Gördüğüm, Zeyd'in konakladığı yer olmalı. Su tulumlarının bulunduğu yer. Ağzına kadar su dolu kocaman iki su tulumunun, Yeniden deveme binerken dizlerim titriyor. Zeyd'den başkası olamayacak o kara lekeye doğru yavaş yavaş temkinle hareket ediyoruz. Bu sefer onu kaybetmemek için olanca dikkatimi sarf ediyorum. Doğru bir çizgi üzerinde kum tepelerine çıkıyor, kum vadilerine iniyorum. Böylece çektiğimiz zahmet iki üç kat artıyor. Ama kısa bir süre sonra en fazla iki saat içinde hedefe ulaşmak umudu kamçı etkisi yapıyor bende. Ve sonunda önümüzdeki son kum doruğunu da açtıktan sonra hedef açık, net bir biçimde görüş alanına giriyor. Deveyi dizginleyerek gözlerimi kısıp, ileride şimdi yarım milden daha yakında bulunan o kara lekeyi süzüyorum. Kalbim duracak sanki. Allah'ım! Bu gördüğüm, üç gün önce önünden zeyd ile birlikte, iki gün önce de tek başıma geçtiğim kayalık çıkıntı. İki gün boyunca Bir dairenin çevresinde dönüp durmuşum. Eğerden kayıp düştüğüm zaman bütünüyle tükenmiştim. Deveyi çöktürmeyi de düşünmüyordum artık. Zaten hayvan kaçmayı düşünmeyecek kadar yorgundu. Ağlıyorum ama kuruyup şişen gözlerimden yaş gelmiyor. Ne zamandır ağlıyorum. Fakat her şey artık çoktan geçmişe karışmadı mı? Her şey geçmişe karıştı. Şimdi yok artık. Sadece susuzluk var. Kavurucu bir sıcak, sadece azap. Hemen hemen üç gündür susuzum ve devem son suyunu içeli aradan beş gün geçti. Böyle bir gün daha geçebilir. Belki iki gün. Biliyorum. Daha fazlasına dayanamam. Belki ölmeden önce çıldırırım. Çünkü bedenin acıları zihnin dehşetiyle birlikte büyüyor. Biri ötekini azdırıyor. Dağlayıp hırpalayarak ya da korkunç şeyler fısıldayarak. Uzanıp yatmak istiyorum. Fakat biliyorum ki yatarsam bir daha kalkamayacağım. Kendimi eğerin üstüne çekiyor ve vurup tekmeleyerek deveyi kaldırmaya çalışıyorum. Hayvan arka ayakları üzerinde doğrulup öne doğru sallanırken eyerden düşüyor. Arkaya doğru kaykılıp ön ayakları üzerinde dikilirken kendimi yeniden çekiyorum eyerin üstüne. Yeniden yola koyuluyoruz. Yavaş yavaş acılar içinde kıvranarak batıya doğru. Batıya doğru. Ne boş... Ne anlamsız bir söz. Dalgalanıp duran bu aldatıcı kum denizinde, batıya doğru sözü ne ifade ediyor? Ama yaşamak istiyorum. Bu yüzden yürümeye devam ediyoruz. Gücümüzü son noktasına kadar zorlayarak, bütün gece boyunca düşe kalka yol alıyoruz. Eğerden düştüğüm zaman sabah olmalı. Öyle sert bir düşüş değildi bu. Kumsal, yumuşak ve kucaklayıcı. Deve daha bir süre dikilip öylece kaldı. Sonra dizleri üzerinde bir kere yaylanarak öne doğru kaydı, sonra da arka ayakları üzerine çömelip, boynunu kum üzerinde boylu boyunca bana doğru uzatarak yayılıp kaldı. Dışımdaki dünyanın kavurucu sıcağına ve içimdeki dünyanın da sızılarına, susuzluğuna ve korkularına karşı abayeme sarılmış olarak kum üzerinde, devenin daracık gölgesinde öylece uzanmış yatıyorum. Düşünemiyor ve gözlerimi kapatamıyorum artık. Göz kapaklarım, kıpırdadıkça göz bebeklerim üzerinde dağlayıcı, kızgın metal etkisi bırakıyorlar. Susuzluk ve boğucu sıcak, susuzluk ve ezici sessizlik, yalnızlığın ve umutsuzluğun kefeniyle sizi saran ıssızlığı, kulağınızda gümbürdeyen kanın akışını, devenin arada bir işitilen solumasını, Sanki bunlar yeryüzünde işitebileceğiniz son seslermiş gibi tehditle, acı vererek beyninize çakan kupkuru bir sessizlik. Siz ve deveniz yaşayan son iki canlısınız sanki. Yeryüzünde yaşamaya mahkum edilmiş son iki canlı. Tepenizde yalazalan sıcakta bir akbaba yavaş ama durmaksızın dönüp duruyor. Göğün katı donuk mavisi içinde, tüm ufukların üstünde özgür, tek başına dolaşan küçük, kapkara bir nokta. Elim sanki kendi ihtiyarıyla ileri doğru uzanıp, eğer kancasına asılı kara binanın yakalıyor ve orada öylece kalıyor. Silahın haznesinde yatan beş parlak ve ayartıcı fişeği ve tetiği çekerek sağlayabileceğim o apansız sonu, umulmadık bir açlıkla görüyorum. İçimde bir ses fısıldıyor. Çabuk ol, alt tüfeği, bunu yapacak gücü bir daha bulamazsın. Ve sonra dudaklarımın kıpırdadığını, zihnimin derinliklerinden çıkıp gelen bir takım sessiz sözcükleri biçimlendirmeye çalıştığını hissediyorum. Seni sınayacağız, şüphesiz sınayacağız. Ve bulanık sözcükler yavaş yavaş belirginleşip bir biçim kazanıyorlar. Muhakkak ki sizi korkuyla, açlıkla, Ve sahip olunan mallardan, El ürünü şeylerden yoksun bırakarak sınayacağız. Fakat müjdele o kimseleri ki, Sabrederler ve başlarına felaket çöktüğü zaman, Şüphesiz biz ona aidiz ve ona döneceğiz derler. Her şey sıcak ve karanlık ama nereden bilinmez, Bu sıcak karanlığın ötesinde, Serinletici bir esintinin soluğunu hissediyorum. Hafif, Hafif bir hışırtı, ağaçları hışırdatarak esen yel, suyu hafifçe dalgalandırarak, çimenli bayırlar arasında, çocukluğumun oralarda tembel tembel akıp giden küçük bir dere. Evimizin yakınındaki kıyıda uzanmış yatıyorum. Dokuz on yaşlarında küçük bir çocuğumda, Dişlerimin arasındaki bir ot sapını çekiştirerek, biraz ötemde büyük, hülyalı gözlerle, dingin bir masumiyetle otlayan beyaz inekleri seyrediyorum. Uzaktaki tarlada köylü kadınlar çalışıyor. İçlerinden birinin başında kırmızı bir başörtüsü var. Kırmızı çizgili, mavi bir etek giymiş. Derinin kenarında söğüt ağaçları yükseliyor. Arkasından parlak, düzgün bir iz bırakarak, beyaz bir ördek süzülüp gidiyor suyun yüzünde. Ve hafif bir rüzgar yalıyor yüzümü. Evcil bir hayvanın soluğu bu. Kahverengi boynuzluk, kocaman bir inek bana yaklaşıyor. Ve soluyarak... Şimdi burnuyla dürtüyor beni ve ben onun ayaklarının kımıldanışını yanı başımda hissediyorum. Gözlerimi açıyorum, devemin soluduğunu işitiyor, ayaklarının kımıltısını yanı başımda hissediyorum. Başını ve boynunu yukarı doğru uzatıp arka ayakları üzerine yarı yarıya doğrulmuş, burun delikleri öğlen üstünün havasında beklenmedik hoş bir koku alıyormuşçasına genişlemiş. Tekrar soluklanıyor deve ve uzun boynundan omuzlarına, oradan da yarı doğrulmuş kocaman gövdesine doğru bir heyecan dalgasının indiğini fark ediyorum. Günlerce süren uzun çöl yolculuklarından sonra sesli ve derin soluyuşlarla yakınlardaki suyun kokusunu alan develer görmüştüm. Fakat şimdi bu yakınlarda su yok ki. Yoksa, yoksa başımı kaldırıp devenin başını çevirdiği yöne dikiliyorum. En yakınımızdaki kum tepeciği alçak doruğuyla, Göğün çelik mavisi boşluğuna doğru yükseliyor. Başka ne bir kımıltı, ne de bir ses. Bir ses var, evet, olabildiğince ince, olabildiğince yalın, Eski bir harpın düşsel titreşimlerini andıran yaygın bir ses. Devesinin ritmik adımlarıyla coşarak türkü söyleyen bir bedevinin tiz ve baygın sesi. Hemen şu tepenin ardında, olabildiğince yakında ama o kadar yakında, Hemen bir anlık bir uzaklıkta olduğunu bilsem de, Varamayacağım, sesimi ulaştıramayacağım kadar benden uzak. Orada insanlar var ama varamam oraya. Kalkmaya mecalim yok. Bağırmaya, haykırmaya çalışıyorum. Sadece kaba bir hırıltı çıkıyor boğazımdan. Ve elim kendiliğinden eğerdeki kara binanın dipçiğine uzanıyor. Zihnim silahın haznesindeki o beş vefakar fişeği apaçık görüyor. Büyük bir güç harcayarak eğer kancasından silahı kurtarıyorum. Sürgüyü bir daha kaldırırcasına zorlukla çekiyor ve sonunda başarıyorum. Karabina'yı binayı üzerinde yere dikiyor ve yukarı doğru havaya ateşliyorum. Kurşun zavallı ince bir ses çıkararak vınlıyor havada. Mekanizmayı yeniden çekiyor ve ateşliyorum. Sonra dikkat kesilip dinliyorum. Harp sesini andıran türkü susuyor. Bir an sessizlik oluyor. Sonra birden bir adamın başı sonra omuzları beliriyor kum tepesinin doruğunda. Ve daha geride bir ikinci adam. Bir an aşağı bakıyorlar. Sonra geriye dönüp görünmeyen birilerine bir şeyler bağırıyorlar. Ve öndeki adam doruğu aşıp koşa yuvarlana bana doğru kayıyor. Bir telaş, bir gürültüdür alıyor çevremi. İki üç adam, onca yalnızlıktan sonra az kalabalık sayılmaz bu. Beni kaldırmaya çalışıyorlar. Hareketleri bir kol bacak mahşeri gibi geliyor bana. Yakıcı bir serinlik hissediyorum dudaklarımda. Buz ve ateş. İkisi bir arada ve elinde kirli ıslak bir bezle sakallı bir bedevinin üzerime eğildiğini görüyorum. Bedevi diğer elinde ağzı açık bir su tulumu tutuyor. İçgüdüsel bir hareketle ona doğru atılıyorum ama bedevi kibarca geri itiyor elimi. Bezi suyla ıslatıp dudaklarıma birkaç damla daha su sıkıyor. Suyun acıyla yanıp tutuşan boğazıma gitmemesi için dişlerimi sıkmam gerekiyor ama Bedevi dişlerimi ayırarak birkaç damla su daha damlatıyor ağzıma. Su değil bu. Erimiş kurşun. Bunu bana niçin yapıyorlar? Bu işkenceden kaçıp kurtulmak istiyorum ama bırakmıyor zebaniler. Derim yanıyor. Bütün vücudum alevler içinde. Beni öldürmek mi istiyorlar? Ha, keşke kendimi savunmak için tüfeğimi tutabilecek güçte olsaydım. Ama doğrulmama bile izin vermiyorlar. Tutup yere yatırarak ağzımı açıyor ve yeniden su damlatıyorlar. Ve suyu yutmak zorunda kalıyorum. Tuhaftır, bu kez önceki gibi yakıcı değil. Islak bez başımda rahatlatıcı bir etki bırakıyor. Ve gövdeme su döktükleri zaman, ıslak giysilerimin bedenime dokunması tatlı bir ürperti veriyor. Ve sonra her şeyi kararıyor. Derin bir kuyuya düşüyor, düşüyorum. Öylesine hızlı, öylesine hızlı düşüyorum ki... Havanın akışını duyuyorum kulaklarımda. Sonra bu akış bir uğultuya dönüşüyor. Kapkara bir uğultuya ya da uğuldayan bir karanlığa. Koyu, koyu.